ve kul bid'ati dalal ve kul dalaletin finnar evet muhterem kardeşlerim <coughs> biliyorsunuz geçen e, en sonki dersimizde Kerb ibn -i Malik radıyallahu anhu'nun Tebuk savaşından geri kalma kıssasını ne yapmıştık kendi dilinden dinlemiş idik ve bu dersimizde de inşallah biliyorsunuz uzunca bir e, kısaydı Uzunca bir hadisti ve bu desten bu hadisi şeriften çıkartılabilecek faidelerle alakalı İşallah e, bu dersimiz o konuyla alakalı olacaktır. Evet kardeşlerim biliyorsunuz Tebuk Savaşı nedir Hicretin 9 senesinde meydana gelmiş bir savaştır yani Allah Resullü Vesselamın Mekke'den Medine'ye hicret ettikten tam 9 yıl sonra, meydana gelen bir savaştır. Ki o savaşta ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rumlarla yani ala dinin nasara yani Hristiyan dini üzere olan Rumlarla ne yapmıştır? O savaşta savaşmıştır. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rumların Allah Resulü aleyhissalatu vesselama karşı birlik topladıklarını kendisine karşı savaş hazırlığı yapıp Medine'ye saldıracağı haberini almış ve müminleri toplayarak ne yapmıştır? Tebuk savaşına çıkmıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve Tebuk'ta kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 40 gün kalmış orada. Fakat orada herhangi bir düşmanla karşılaşmadığı için herhangi bir savaş yapılmadan ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye geri dönmüştür. Ve bu savaş kardeşlerim Sıcak günlerde meydana gelmiş bir savaş. Yani böyle e, hurmaların tam e, olgunlaştığı ki benim gördüğüm kadarıyla bu mevsim e, kardeşlerim yani hurmaların toplanıldığı mevsim hasadildiği mevsim Temmuz ayının sonu ve e, Ağustos'un başı yani Temmuz'un e, daha çok sonuna denk gelen ve gerçekten sıcağın çok şiddetli olduğu ki hurma ancak o zaman ne yapabiliyor? Olgunlaşabiliyor. Olgunlaşabilmesi için o sıcağı nedir? ihtiyacı olan bir meyve. Tam meyvenin olgunlaştığı bir zaman. Yani Temmuz-Ağustos ayları. Ve gerçekten e, böyle bir zamanda Allah Resulü Vesselam ne yapıyor? Cihad emri vererek Müslümanları ne yapıyor? Bir araya getiriyor, topluyor ve düşmanın üzerine yürüyor. Ve o zaman münafıklar biliyorsunuz münafık nedir? E, içindekini gizleyen dışarı İslam vuran ama içinde kafir olan, küfür olan insanlar ve dünyaya karşı ahireti tercih eden insanlar ne yapıyorlar o savaşa? Herhangi bir özür getirerek, bir özür beyan ederek ne yapıyorlar? Katılmıyorlar. Ama müminlere geldiğimiz zaman ne yapıyorlar? O sıcaklığa rağmen, emir Allah'tan ve Resulü aleyhissalatü vesselam'dan olduğu için ne yapıyorlar? Savaş hazırlıklarını yapıp düşmana karşı çıkıyorlar. Yalnız kardeşlerim hadisi şerifte okuduğumuz kadarıyla ne yapıyor? Kab i̇bn Malik radıyallahu an ve onunla, onunla beraber iki tane sahabi Allah onlardan razı olsun ne yapmıyorlar bu savaşa? Herhangi bir özür olmadığı halde hiçbir özürleri olmadığı halde ne yapmıyorlar? Bu savaşa Katılmıyorlar. Yalnız dikkat edilecek bir husus münafıklar bu savaşa katılmıyor. Ama bu üç sahabe de katılmıyor. Yalnız bu üç sahabe nedir? Kesinlikle ve kesinlikle münafıklardan değil ve nedir? Daha, önce, daha sonra hadisin sonunda geçtiği gibi ve Allah'ın tövbelerini kabul ettiği gibi mümin kimselerdendir kardeşlerim. <gülüyor> ve Kâb ibn Malik geçen hadiste anlatıldığı kadar diyor ki, İnne ma sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu an ghazvetin gazaha kat. Kan İbn -i Malik diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın savaşlığı bütün savaşlarda ne yaptım? Hazır bulundum. Ancak Bedir savaşı diyor. Bedir savaşına niçin katılmamıştır? Inna fi ghazwati Bedirin diyor. Çünkü Kab ibn Malik'le beraber Medine Medine'de bulunan birçok Müslüman mümin sahabe Bedir Savaşı'na ne yapmamıştı? Katılmamıştı. Bunun sebebine gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 310 küsür kişiyle beraber nedir? Ebu Sufyan komutasındaki gelen Kureş kervanını karşılamak için yola çıkıyor. Kureş kervanı Şam'dan geliyor ve Medine'ye uğrayıp tekrar ne yapacak? Mekke'ye gidecek. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onları ganimet olarak el almak için ne yapıyor? Abu Sufyan'ın komutasındaki o Kureyş kervanına doğru saldırmak için yola çıkıyor. Yani herhangi bir nedir? <gülüyor> Savaş niyeti yok. Niyet nedir? O kervanı ganimet olarak elde etmek. Aslında bakıldığı zaman... Bu sahabelerin kendi üzerlerine olan bir hakları. Yani nasıl? Düşünün Mekke'den çıkmışlar. Bütün mallarını, evlerini, barklarını, tarlalarını e, ne kadar yani taşınmayacak maddeleri varsa, eşyaları varsa, gayrimenkulları varsa ne yapıyorlar? Mekke'de bırakıp her şeyleri sadece binek üzerinde veya yürüyerek yaya olarak Medine'ye hicret ediyorlar. Aslında bu onların bir neleri? hakları kardeşlerim. Ve bu haklarını alabilmek için de Allah Resulü Aleyhisselam'ın önderliğinde sahil tarafına yani Kızıldeniz tarafına gidip ne yapmak istiyorlar? O kervanı ganimet olarak almak istiyorlar. Ancak Ebu Sufyan ne yapıyor? Bunu haber alıyor. Ve hemen Kureyş'e yani Mekke'ye haber gönderip işte bize yardım edin Muhammed ve ordusu gelip bizim ne yapmak istiyor? Bu kervanı basıp banları almak istiyor diye haber gönderiyor. Daha sonra kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yola çıktığında ancak Ebu Sufyan bir hileyle ne yapıyor? Onlardan kurtuluyor. Ve daha sonra bu haber işte Ebu Cehil gibi insanlara ulaştırıldığında işte kervan kurtuldu siz geri dönebilirsiniz diyorlar. Ama onlar yaklaşık 900 ila 1000 kişi arasında değişen bir sayıyla yaklaşık 1000 kişi Mekke'den ne yapıyor? Müşrik yola çıkıyor. Ve Bedir'e geldikleri zaman ne yapıyorlar? Tekrar geri dönmek istemiyorlar. Ebu Cehil diyor ki hayır biz buraya geleceğiz. İşte içki içeceğiz, yemek yiyeceğiz ve Arap... Bütün Arap alemi bizim izzetimizi, bizim şerefimizi konuşacak diyor. Ama durum ne oluyor? Tam aksi oluyor. Gerçekten Arap'ın bu zamana kadar hiç tatmadığı bir yenilgiyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beraberindeki 310 küsür kişiyle beraber onlara ne yapıyor? İşte orada Bedirin olduğu yerde. Onlara tattırıyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onların yani o müşriklerin, Ebu Cehil ve Emsali insanların çıkışlarını Kur'an'da nasıl haber veriyor biliyor musunuz? Enfalde, bataran varia anaz, wiyasudduna ansebilillah. Onlar ne yapıyorlar? Çalım satarak, çalım atarak. Yani bir gösteriş içerisinde ne yapıyorlar oraya geliyorlar ve onlar aslında Allah'ın yolundan ne yapıyorlar? İnsanları koyarlar diyor Allah Azze ve Celle. Ve iki grup, iki taraf, Müslümanlarla kafirler Bedir savaşında ne yapıyorlar? Meydan, karşı karşıya geliyorlar ve bu savaş esnasında kafirlerden tam 70 kişi öldürülüyor ve 70 kişide ne yapıyor? Esir olarak elde ediliyor. Ve Allah Hazreti ve Cenle bu savaşta müminlerle beraber olduğunu ve müminlerin üzerine menekler gönderildiğini ne yapıyor Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Ve diyor ki: Enni ma'kum, Enni ma'kum, ve amanu, saulqi fi qulubil lazina kafarul Diyor. Menekler gönderiyor. Ve diyor ki gidin ben sizinle beraberim diyor. Muhakkak ki diyor. Allah Azze ve Celle onların yani müminlerin ayaklarını sabit kılacak ve o kafirlerin de kalp ne yapacak? Korku salacak diyor. İşte Allah Azze ve Celle onlara ne yapıyor? Yani Bedir gününde Allah Resulü Aleyhisselam ve onunla birlikte olan 310 küsur kişiye ne yapıyor? Allah Azze ve Celle meleklerini göndererek onların ayaklarını sabit kılarak ve kafirlerin de kalplerine korku salarak ne yapıyor? Müminlere yardım ediyor. Ondan sonra ne diyor Allah azze ve celle? Fadribu فوق الأعناق fadribu ve adribu kull işte İşte onların diyor Allah azze ve celle müminlere boyunlarının kütüklerine ve onların her bir organına, her bir mafsalına, her bir eklemine, parmağına, koluna neresi de gelirse onları vurun diyor. Ve müminler de böyle yapıyorlar ve onlardan tam 70 kişiyi öldürüyorlar. 70 tane müşriği 70 tanesini ne yapıyorlar? Esir alıyorlar. Ve bu Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz öldürülenler sıradan insanlar değil. Ebu Cehil gibi, başta Ebu Cehil gibi bu ümmetin firavunu dediğimiz Ebu Cehil ve onun benzeri insanlar ne yapıyor Birçok insan yani Mekkeli, Kureyş'in ileri gelenleri, zuama dedikleri, kubara dedikleri büyük insanlar orada ne yapıyorlar? Gebertiliyorlar, öldürülüyorlar. Ve ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... Onları Bedir kuyularına ne yapıyor? Attırıyor. Ve Bedir kuyularının başına geliyor. Onları attıkları zaman. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam o Bedir kuyusunun başında duruyor. Ve diyor ki Ya Fulan İbne Fulan Yunadi bi esmâihim ve esmâ-i Diyor ki ey falan oğlu falan Ey falan oğlu falan ismiyle ve babasının ismiyle sesleniyor. Allah'ın size vaat ettiği şeyi hak olarak buldunuz mu? Diyor. Vallahi inni ve Vallahi diyor inni vecedtu ma vaadani rabbi hakka diyor. Vallahi ben rabbimin bana vaad ettiği şeyi hak olarak buldum diyor. Sahabeler şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü bunlar ölü insanlar ölmüşler. Sen onlara mı nida ediyorsun? Ve diyor ki Allah Resulü aleyhisselam vallahi ma antum bi esma alim minhum la yucibun. Vallahi diyor şu anda onlar sizlerden daha iyi durmaktadır. Ama onlar bana ne yapamazlar? Cevap veremezler. لِأَنَّهُمْ <gülüyor> مَيْتُونَ Çünkü onlar ölülerdir. Ama Allah Azze ve Celle bununla ilgili gelen e, şehlerle alakalı söylenen sözlerden bir tanesi ne diyor? Allah Azze ve Celle o an için onların ruhlarına can verdi. Onların ruhlarını tekrar bedenlerine döndürdü Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözlerini o anda ne yaptılar diyor? Duydular diyor. El-Mihim Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Şu anda onlar sizden çok daha iyi duymaktalar. Ve ne diyor? Sizler diyor, ey falan oğlu falan, ey falan oğlu falan Allah'ın size vaad ettiğini hak olarak buldunuz mu diyor. Allah neyi vaad etti? Müslümanlara yardım etmeyi vaad etti. Onların ayaklarını dininde ve savaş esnasında sabit kılmayı vaad etti. Müminler, kafirlerin kalplerine, müşriklerin kalplerine ise ne yaptı? Korku saldı. İşte Allah'ın Allah azze ve celle'nin onlara yani Bedir ehline yardımı neydi? Buydu kardeşlerim. Evet. Ve Allah azze ve celle o savaşta ne yaptı? Peygamberine yardım etti ve o savaşı Enfal suresi 41. ayetinde kerimede geldiği gibi "Yevmul Furkan, Yevmel Takal Cem'an" İki grup bir araya geldiğinde يَوْمُ Furkan Yani Furkan günü Yani Furkan nedir kardeşlerim? Hakla batılı birbirinden ayıran manasında. İşte o gün Allah Azze ve Celle Bedir günü Hakla batılı ne yaptı kardeşlerim? Birbirinden ayırdı. Artık hak belli, batıl belli dedi Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim ve bu esnada Allah Azze ve Celle ne buyurdu? Lakin nasırakumullahu bedirin ve ântum adillah. Yani sizlerin herhangi bir yani olağanüstü bir güce sahip olmadığınız halde ki az bir yanlarında develeri, birkaç tane atlarıyla müminler düşünün Medine'den geliyorlar bedir kuyularına yaklaşık 250-300 kilometre 150-200 kilometredeki bedir kuyularının başına. Ve fazla bir güçleri yok, bir develeri yok, atları yok binebilecekleri doğru dürüst. Ve kafirler bütün ihtişamlarıyla, Mekkeli müşrikler, atlarıyla, develeriyle, silahlarıyla geliyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle ne diyor? Bi نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ Yani sizlerin hiçbir gücü olmadığı halde Allah Azze ve Celle sizlere ne yaptı? O Bedir günü yardım etti diyor. فَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ Öyleyse Allah Azze ve Celle'den hakkıyla nasıl korkulması gerekiyorsa korkun. Umunur ki leallekum teşkurun. Umulur ki şükredersiniz diyor. Ali İmran suresi 123. ayeti kerimede kardeşlerim. Az bir grup ne yapıyor? Üç katı bir grubu Allah'ın izniyle bakın Allah'ın yardımıyla ne yapıyorlar? Yeniyorlar. Oyalma huneyin ve o huneyin gününde diyor. Müminler Mekke fethinden önce Huneyn'i e, ne yapıyorlar? Fete gidiyorlar. Müminlerin sayısı kaç kardeşlerim? Yaklaşık 12-13 bin kişi. Kafirlerin sayısı kaç? 3500 kişi. Dikkat edin. Buna rağmen diyorlar ki biz bugün sayı azlığı nedeniyle yenilmeyi istiyorlar. Ve onların kendi sayılarının yani müminlerin 12 bin 13 bin kişi olmalarının nedir? Kendilerini böbürlendiriyorlar, gururlanıyorlar. Düşman 3500 kişi, kendileri ise de neredeyse onların üç katı büyüklüğünde. Ama neredeyse diyor onlar, Allah'ın yine orada da yardımı olmasaydı, neye uğrayacaklardı? Hezimete uğrayacaklardı. O yüzden kardeşlerim, yevme huneyn. İn ajabatkum kâtheratkum, falâm tughnî ankum şeâ, vadaqat e, aleykum alardu bîma râhubet. Thumâ walaytum mutbirîn. Ohu neyn günü diyor. Sizlerin diyor, çokluğunuz sizin hoşunuza gitmişti diyor. Ne yapmıştı bugün biz azlık sebebiyle yenilmeyiz demişti. Ama diyor vadaqat aleykum alardu bîma râhubet ve bütün genişliğine rağmen her size ne gelmişti? dar gelmişti de siz on arkanız dönüp kaçıp gitmiştiniz diyor. İşte orada da Allah azze ve celle ne yapmıştı? Ee, onların e, ne yapmıştı kardeşlerim? Onlara yardım etmişti. Ve Bedir ehliyle alakalı bilir misiniz Allah azze ve celle onların hakkında ne buyurdu? Ve dedi ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle "İ'melu ma şi'tum Ey Bedir ehli. Bu savaştan sonra artık bu andan sonra yani Bedir'e katılan o 310 küsur kişi 313 veya 319 arasında. Artık bundan sonra ne yaparsanız yapın <gülüyor> diyor artık ben sizin bütün günahlarınızı bağışladım buyuruyor Allah Azze ve Celle peygamberin diliyle. <gülüyor> Nedir? Çünkü artık bütün şeyini bunlar önceden ne yapmışlar? Ödemişler yani gereken ücreti bu sahabeler ne yapmışlar? demişler ve Allah azze ve celle'ye canları karşılığında ne yapmışlar? Cenneti satın almışlar. Yani Allah azze ve celle ile aralarındaki ticarete bakın. Canlarını vermişler ve bunun karşılığında Allah azze ve celle onları ne yapmış? Cenneti vermiş kardeşlerim. Ne güzel ticaret. Evet. Bununla alakalı kardeşlerim yani bu sözün söylenmesine sebep olan olayda e, sahabelerden Hatip isminde bir sahabe var ve Bedir savaşına e, fetih yani Müslümanlar Mekke'nin fetihine çıkacağı zaman bu Hatip isimli sahabe radıyallahu anh ki kendisi Bedir savaşına katılanlardan bir tanesi ne yapıyor? Bir kadına e, yazılı bir mesaj veriyor. Ve diyor ki işte Müslümanlar, müminler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla hazırlandı ve sizin üzerinize geliyor diyor. Bir ne yapıyor? Bir not gönderiyor. Yani bir bir nevi casusluk gibi. Yalnız dediğimiz gibi bu hatip nedir? Bedir Savaşı'na katılan müminlerden bir tanesi radıyallahu an. Daha sonra Allah Azze ve Celle Cibril vasıtasıyla buna haber veriyor. Ve Allah Resulü vesselam da Ali radıyallahu anhu ve onun beraberinde bir kimseyi ne yapıyor? O kadını yakalayıp o Mektubu getirmeler için gönderiyor. Ve hak denilen bir yerde Ali radıyallahu anh ve diğer sahabe radıyallahu onu yakalıyor. Ve diyor ki ver elindeki mektubu. Kadın diyor vallahi benim hiçbir şeyim yok diyor. Yani yanımda bir mektup yok. Vallahi diyor ya seni soyacağız yani bütün elbisenin çıkıp seni araştıracağız. Bulacağız onu ya da sen bize vereceksin. Biz ne, biz ne yalan söyleriz ne de bize yalan söylenir. Yani. Şu imana bakın ki Allah Resulü Sellem haber veriyor. Diyor ki gidin Mekke'ye giden bir kadın var ve o kadının üstünde mektup var. Ve Ali radıyallahu anh diğer sahabe bunu duyuyor ve acaba var mıdır yok mudur gibi hiçbir şüpheye düşmeden gidip kadını yakalıyorlar ve mektubu ver diyorlar. Kadın hayır inkar ediyor. Vallahi biz ne yalan söyleriz ne de bize yalan söylenir diyor ve sonunda kadın onlardaki o kararlılığı görünce bir rivayete göre saçının örgüsünün içerisinde bir rivayete göre de belindeki kuşaktan çıkartarak ne yapıyor? O mektubu veriyorlar. Sonra mektubu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorlar. Ve mektupta Hatip radıyallahu an Mekkeli müşriklere işte Allah Resulü Vesselam'ın savaş için hazırlandığını ve Mekke'yi fethi için geleceğini ne yapıyor yazıyor. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor bu haberin o müşriklere ulaşmasına engel oluyor. Ve bu. Her zamanki gibi Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın hiddeti, şiddeti, dindeki hiddeti. Ey Allah'ın nasıl diyor bırak da şu münafığın boynunu vurayım diyor. Yani böyle bir hiyanet, Müslümanlara böyle bir hiyanet nasıl olur? O diyor vallahi münafık oldu bırak şu münafığın başını vurayım diyor. Allah Resulü Aleyhisselam bırak Ömer takın ona dokunma diyor. O muhakkak ki Bedir ehlinden diyor. Bedir ehline katılan, Bedir savaşına katılan mücahitlerden de diyor. Sen, ve sen bilemezsin diyor. Umulur ki diyor Allah Azze ve Celle onun o Bedir ehlini katılanların ileride işleyecek günahlarını bildi de işte ne işlerseniz bundan sonra ne yaparsanız yapın muhakkak ki ben sizlerin günahlarınızı başladım dedi diyorum Evet bu sözün söylemesine de e, nedir e, sebep budur kardeşlerim ve el mühim kardeşlerim Khab İbn Malik radıyallahu an ne yapmıştı Tebuk savaşından geri kalmıştı ancak bu ilk defa geri kalışı değildi. Ve dediğimiz gibi bütün savaşlara Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte hiç çekir süpersiz, içinde hiçbir şey olmadan ne yapıyor? O bütün savaşlara ne yapıyor kardeşlerim? Katılıyor. Ve yine kabül müminani kendisini teselli ederek diyor ki ben her ne kadar Bedir Savaşı'na katılmamış olsam da Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mina'da e, beyat dediğimiz yani ikinci beyatı Mina'da Müslümanlarla birlikte ben beyat edenlerin içerisinde bulundum diyerek ne yapıyor? Ka'b Abi i Malik radıyallahu anh kendisini teselli ediyor kardeşlerim. <gülüyor> Ve ondan sonra Ka'b i̇bn Malik diyor ki Vallahi diyor ben bu savaşta yani Tebuk Savaşı'nda olduğum kadar hiçbir savaşta daha kuvvetli kendimi güçlü hissetmemiştim diyor. Aksine ne diyor bir kapıya bakan? Tamam bakarlar şey, bizim bak. Vallahi diyor, aksine ne diyor? Daha önce hiç iki deveyi bir araya aç oğlum kapımız. Ee, daha önce diyor iki deveyi bir araya de toplamamıştım diyor. Ve daha önce bu kadar malım olmamıştı diyor. Ama buna rağmen ne yapmıyor? Kâb bin Malik, radıyallahu an, savaşa özürlü olmadığı halde katılmıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın adetlerinden bir tanesi de kardeşlerim ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir savaşa gideceği zaman ne yapıyor? Sanki başka bir savaşa gideceğim yani doğu tarafına gideceği zaman doğu taraftaki bir yere saldıracağı zaman sanki batıya saldıracakmış gibi ne yapıyor? İma ediyor. Ki içerisindeki münafıkların veya herhangi birisinin düşmana haber sızdırıp düşmanın işte savaş için hazırlık yapmasını e, engel olmak için. Ki biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir beldeye saldırılacağı zaman eğer gece karanlıkta varılmışsa sabahın aydınlığını aydınlığını bekler, bekleyin diye emrederdi. Kendisi de beklerdi. Eğer diyor o böldede sabah ezanının okunduğunu işitirseniz sakın o beldeye saldırmayın. Ama eğer sabah namazının ezanını işitirseniz ne yap işitmezseniz işte o zaman o beldeye saldırın diye ne yapmıştır Allah Resulü Sellem emir vermiştir Ve gerçekten ezanın e, İslam dininde gerçekten İslam'ın şiarlarından bir şiar olduğu da bu hadisi şerifte Allah Resulü Sellem emrinde ne yapıyor kardeşlerim açıkça ortaya çıkıyor eğer diyor sabah namazını işitirseniz sakın o beldeye saldırmayın ama işitmezseniz saldırın diyor o yüzden ezan nedir kardeşlerim eğer bir beldede ezan okunmuyorsa o beldeye saldırı sebeplerinden bir tanesidir. Biz daha önce bunu işlemiş edik. Evet. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün savaşlarda bunu yapıyor. Çünkü nedir? Savaş hiledir. Doğuya gidecekse batıya gidecekmiş gibi ima ediyor. Ancak bu savaşta ne yapmıyor? Tebük Savaşı'na giderken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam direkt biz... Tebuk Savaşı'na gideceğiz diye ne yapıyor? Yer belli ediyor, yön belli ediyor. Neden? Bunun belli başlı sebeplerinden bir tanesi dediğimiz gibi çok şiddetli bir sıcağın olduğu bir zaman. İnsanların gölgeyi aradığı ve dediğimiz gibi o hurma ki biliyorsunuz en büyük şeyleri geçimleri nedir? Hurma. Ve o hurmaların tam böyle olgunlaşıp Tam böyle yeme zamanının geldiği ve insanların o sıcaktan dolayı gölge aradıkları bir zaman. Ve işte o şiddetin sıcaklığın olduğu o zamanda Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? <gülüyor> Tebuk'a gideceklerini haber veriyor. Yani sıcak bir zaman, çok susuzluk çekilebilir, çok meşakkatin olduğu bir yolculuk diye Müslümanların o sefere hazırlanmalar için ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselam önceden haber ...veriyor kardeşlerim. Çünkü Medine ile Tebuk Karası gerçekten e, uzak bir mesafe ve susuzluğun, sıcaklığın olduğunu düşünürseniz gerçekten çok meşakkat dolu bir zaman. Ve ondan sonra ne diyor? Çok büyük bir düşmanla karşılaşacaksınız ki onlar nedir? Hristiyan olan... Rumlar. Ve bu sebeplerden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Diğer adetini bozarak, diğer savaşlarda olduğu gibi adetini bozarak Tebuk'a saldıracakları ne yapıyor? Haber veriyor önceden kardeşlerim. Evet kardeşlerim ve Kâb-i Malik diyor ki i̇nnel rasul aleyhissalatü vesselam tecehhez vel muslimûn ve min minel medine Müminler diyor Allah Resulü Aleyhisselam ve müminler ne yaptılar? Bu savaş için hazırlıklarını, yol hazırlıklarını yaptılar. Gereken e, savaş malzemelerini güzelce teçhiz ettiler. Ve gereken sudur, işte yol azıdır ne gerekiyorsa hepsiyle ne yaptılar? Hazırladılar diyor. Ben ise her gün çarşıya çıkıyordum. Ya bugün olmadı yarın, yarın olmadı bir gün diyerek hep ne yapıyordum? Hep sef geçiyordum diyor. Hep atlıyordum diyor. Burada da kardeşlerim. Dikkat edilecek en önemli hususlardan, alınacak en önemli derslerden bir tanesi nedir bilir misiniz? Muhakkak ki bir insanın eğer salih amel işleyecekse onda ne yapması gerekir? Elini çabuk tutması gerekir. Çünkü neden? Hep geciktikçe devreye şeytan girecektir. Hep geciktikçe devreye hevası girecektir. O yüzden... Eğer ortada bir salih amel varsa insanın o salih ameli yapmada ne yapması gerekir? Çok acele etmesi, hızlı davranması gerekir diyor. Bu konuyla alakalı Allah Azze ve Celle En'am suresi 110. ayeti diyor ki وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ اَبُصَارَهُمْ Kama lem yu'minu Onların diyor kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları inanmadıklarına yine inanmazlar ve biz de onları azınlıklar içerisinde bocalamaya bırakız diyor Allah azze ve celle. Eğer insan bir şeyin hak olduğunu biliyorsa bu şeyin o şeyin Allah'tan azze ve celle'den ve peygamberi aleyhissalatu vesselam'dan geldiğini biliyorsa ne yapması lazım? İlk anda ona teslim olması gerekir. Ama geciktirilirse ya yarın, sonra, sonra ki Arapçada buna sefiyye deniyor. Yani sonracılık. Derse o zaman dediğimiz gibi araya artı oraya araya şeytan girecektir. Araya hevası girecektir ve Cab ibn Malik'in çok büyük bir hayırdan geri kalması gibi ne yapacaktır? Hayırdan geri kalacaktır. O yüzden ilk anda yapılan şey çok önemli kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam sabırla alakalı meselede "İnneme sabru inda sadmetil ula" demiyor mu? Sabır ilk anda gösterilen sabırdır diyor. Bu e, sözü söylemesine, neden söylediğini bilir misiniz? Allah Resulü Aleyhisselam bir kabrin yanından geçiyor. Bir kadın Cahiliye ağlamasıyla ağlıyor yani saçını başını yolluyor elbisesini diyor bağırıyor çağırıyor Allah Resulü Selam şuna söyleyin bu kadın ne yapıyor diyor söylüyorlar ey kadın yapma böyle diye işte siz ne bilirsiniz işte benim çektiğim acıyı ne bilirsiniz diyor ve Allah Resulü Selam da hiçbir şey çekmedi, demeden çekip gidiyor ve kadına varıp diyorlar ki ey kadın ne yaptın işte Allah'ın Resulüydü diyor Diyorlar ve sonra kadın hemen kendini topluyor ve Allah Resulü sallama gidip özür beyan ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam Muhakkak ki sabır yani eğer sen Allah Azze ve Celle'nin sabredenlere verdiği müjdeyi, verdiği sevabı ummak istiyorsan musibetin ilk anında onu gösterirsen Allah Azze ve Celle'nin o sabredenlere müjdeler olsun dediği kimselerden olursun. Ama iş işten geçer ya artık sabredelim dersen işte onun adı nedir? Sabır değildir. O yüzden sabır musibetin ilk anında gösterilendir. O yüzden bir kimseye hak apaçık beyan olduğu zaman, hak geldiği zaman yani hayır bir şey yapılacaksa ne yapması gerekir? O insanın o hayrı yani öncelikle o hakkı, ilk anda kabul etmesi ve sonra ne yapması gerekir? Onu ilk anda yapması gerekir. Yoksa araya şeytan girer, heva girer, girer de girer ve o insanın o hayırdan e, geri kalmasına ne olur kardeşlerim? Sebep olur. Evet kardeşlerim. Kabe İbni Malik ve dediğimiz gibi onun e, bulunduğu durumu kendinize bir düşünün, bir hayal edin. Müminler Hepsi birden ne yapmışlar? Allah Azze ve Celle'nin ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine uyarak Tebuk Savaşı'na gitmişler. tebuğa gitmişler. Uzun ve şiddetli bir yol. Sıcak, geçek bir yol. <gülüyor> Ka'b ibn Malik Medine sokaklarına çıkıyor. Hiç kimse yok. Ancak Allah Azze ve Celle'nin onlara zayıf olarak izin verdiği, zayıf kimseler, sakat kimseler ve kalbi mühürlenmiş yani nifak mühürlüyle mühürlenmiş münafıklardan başa hiç kimse yok kardeşlerim ve kendi kendisine ne kadar büyük bir culum işlediğinin farkına varıyor ama artık geçen geçmiş büyük bir pişmanlıkla ne yapıyor pişmanlık duyuyor o sokaklarda o mescitte ne Allah Resulü aleyhissalatü vesselam var. Ne Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh var. Ne Ebu Bekir var. Ne Ömer var. Ne Osman var. Ne Ali var. Ne ilk olan Müslümanlar var. Ne diğer sahabeler var. Cennette müjdelenen sahabe. Hiç kimse yok. Bomboş. Ve o anda Kâb ibn-i ne denli bir haliyeti ruhiye içinde olduğunu bir düşünün kardeşlerim. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşlerim. Ee, ta ki Tebu'a varancaya kadar Kâb İbni Malik'ten hiçbir şey bahsetmiyor ee, Tebu'a vardığı zaman Kâb ne yaptı diyor Kâb nerede diyor soruyor ve e, sahabelerden bir tanesi diyor ki vallahi diyor e, onu diyor işte elbiseleri şatavatı onu geri koydu onu alıkoydu diyor ve e, Muad İbni Cebel de radıyallahu anh buna cevap vererek bu onun söylediği bu şeye ne yapıyor e, razı olmuyor Fakat Allah Resulü Aleyhisselam her ikisine de hiçbir şey ne yapmıyor söylemiyor kardeşlerim. Ve o esnada Allah Resulü Aleyhisselam ileriden gelen bir tanesini görüyor ve sakın o bu, bu gelen Ebu Haytheme El Ansari olmasın diyor. Yani uzaktan gelen bir karaltı var ve Allah Resulü Aleyhisselam Abu Haytheme El Ansari olduğunu e, ne yapıyor biliyor kardeşlerim. Bu Ebu Haytheme El Ansari kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminlerin, Müslümanların sadaka vermelerini emrettiği zaman az bir şey yani saad dediğimiz az bir miktar hurma getirip takdim eden sadaka olarak veren Müslümanların ilkinden kardeşlerim. Ve o esnada işte zengin olan insanlar gücü nispetinde ki biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapıyor? Malının hepsini Allah yolunda getirip Allah Resulü Sallam'ın önüne koyuyor. Ve biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh Hayırda yarışmak için hep ne yaparmış Ebu Bekir radıyallahu anh ile hep bir yarışa girermiş ama bu Ebu Bekir mümkün mü onu hayırda geçmek Allah Resulü selam bir gün soruyor bugün diyor cenazeye katılan kim vardır diyor Ebubekir Bekir ben ey Allah'ın Resulü diyor bugün cenazeyi takip eden kim vardır ben ey Allah'ın Resulü diyor. Kim bir hastayı ziyaret etti? Ben ey Allah'ın Resulü diyor. Kim bir miskini doyurdu? Ben ey Allah'ın Kim sadaka verdi? Ben Allah'ın Yani hayır adına ne kadar söylerse hep Ebu Bekir ben ey Allah'ın Resulü diyor. Ve müminlerin sadaka olarak getirmelerini emrettiği zaman Ebu Bekir Hazreti Ömer radıyallahu anh, malının yarısını getirip Allah Resulü'nün önüne koyuyor. Ve Allah Resulü diyor ki ey Ömer mal ailen için ne bıraktın? Ey Allah'ın malımın yarısını bıraktın. Hazreti, Ömer, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh getiyor malının hepsini ortaya koyuyor. Ey Ebu Bekir diyor Allah için ailene ne bıraktın diyor. Vallahi Allah aileme diyor Allah'ın fazlını bıraktım diyor. Ve Hazreti Ebu radıyallahu diyor ki vallahi o gün anladım ki ben diyor. Ebubekir Bekir vallahi hayırda asla geçemem diyor. Evet kardeşlerim Allah azze ve celle bizi hayırda yarışan kullarından eylesin. Ve münafıkların hallerine bakın ki kardeşlerim. O anda Müslümanlar kimisi bir e, avuç hurma getirip Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önüne koyuyor. Kimisi gücü nispetinde ne diyor? Torbalar dolusu altınını getirip Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önüne koyuyor. Her zamanki gibi münafıklar nedir devrede kardeşlerim? Eğer bir Müslüman, zengin olan bir Müslüman çok camal getirirse işte şuna bak. Gösteriş yapıyor. Aslında bu Allah'ın rızasını Allah'ın cennetine girip Allah'ın veçini yüzünü görmek isteyen birisi değil diyorlar. Ve az bir Müslüman bir avuç çok az bir yani gücün nispetinde bir şey getirdiği zaman işte Allah'ın buna ihtiyacı mı var deyip ne yapıyorlar? Her halükarda Müslümanları ayıplamaya bir kusurlarını bulmaya çalışıyorlar. İşte münafıkların halleri böyle kardeşlerim ve allah azze ve celle onlar hakkında diyor ki ellezine yelmizunel muttavain minel mu'minin fi's sadakat vellezine la yeciduna illa juhtuhum ve onlar diyor gönüllerinden koparak o müminlerinde o müminler diyor gönüllerinden koparak çokça bir şey getirdikleri zaman münafıklar ne yaparlar onları hep ayıplarlar diyor ve kendi gücük nispetinde az bir şey getirenler de mü, mü, mü, münafıklar yine ne yapıyorlar hep ayıplıyorlar kardeşler yani münafıklar her zaman görevlerini ne yapmışlar? Yerine getirmişler kardeşlerim. Yani her zaman müminlere ayıplamışlar. Ve siz günümüzde diyebilir misiniz kardeşlerim? Bugün mü mü Müslümanlar içerisinde münafık bir kimse yoktur diye. Hayır vardır vallahi vardır. Ve münafıklar ta Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan günümüze kadar ne yapmışlardır? Hep birbirlerinden miras sürüyle bu munifa münafıktı. Hep birbirlerinden almışlardır. Tıpkı Alimlerin, peygamberlerin varisleri olduğu gibi münafıklar da hep birbirleriyle ne yapmışlardır? Bu nifa günümüze kadar taşımışlardır kardeşlerim. Ve e, İbn-i Kayyim Rahimullah Medarucu Selik'in adlı kitabında birinci e, cüzünde ve münafıkların birçok sıfatını ne yapmıştır? Zikretmiştir kardeşlerim ve birçoğunu biliyorsunuz Allah Azze ve Celle de kitabında Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır zikretmiştir ve bu alametlerinden bir tanesi de kardeşlerim diyor ki bir insanın diyor yanında diyor eğer hayır ehli zikredildiği zaman ne der diyor bu işte nedir diyor. Ee, gösteriş yapmaktadır veya bu müteşeddittir veya Allah'ın e, dinini yaşayan dinini davet eden emri bil maruf anil münker yapan iyiliği emreden kötülüğü nehyeden bir kimseyi gördüğü zaman işte bu Allah'ın e, dininde çok şiddetli e, işte bu gösteriş yapıyor gibi sözleri söylediğini duyarsanız veya hayır ehli hakkında kötü söz söylediğini duyarsanız bilin ki o kişi nedir kardeşlerim halis münafıklardandır. Ve Allah azze ve Celle'nin buyurduğu gibi onlar diyor nedir? Feyeskharuna <gülüyor> minhum. Onlar yani o müminlerde ne yaparlar? Dalga geçerler, alay ederler diyor. Sahirallahu <gülüyor> minhum. Allah diyor bilakis onlarla alay eder. Onları azabıyla ne yapar? Azaplandırır. Çünkü velahum hadebun eli muhakkak ki onlar için elin bir azap vardır. Biliyorsunuz ne diyor? münafıklar diyor münafıklar nedir ateşin en alt derecesinde yanacak kimseler diyor Allah azze ve celle bizi nifaktan korusun kardeşlerim bilakis sadakayla kardeşlerim e, alakalı o kadar gerçekten güzel şeyler var ki bir hurma dahi verseniz diyor Allah Resulü bir hadisinde diyor ki men tasaddaqa bi adli temratin min kesbi tayyibin diyor her kim diyor Helal, tayyip, güzel, helal malından bir hurma dahi verse veya buna eşit olan bir şey artık bir hurma siz deyin on kuruş, bir lira veya artık ne kadar yani düşünebileceğiniz en alt seviyede bir şey düşünün kardeşlerim. Bunu sadaka olarak verirse helal malından ve diyor ki Allah azze ve celle ancak helali kabul eder diyor. Yani siz malınızdan ne kadar tasadduk ederseniz edin helal olmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle ne yapmayacaktır bunu kabul etmeyecektir. Allah Azze ve Celle ancak helal olanı kabul eder. Az dahi olsa. Her kim diyor böyle bir hurma dahi verse tıpkı diyor sizden birinizin sütten yeni kesilmiş tayını besleyip büyüttüğü gibi Allah azze ve celle de o bir hurmayı o azıcık sadakayı genişle büyütür diyor takidiyor ne yapar diyor kocaman bir dağ olur diyor bilakis Allah ne diyor femen ya'mel mithqal zarratin hayra yure ve men ya'mel mithqal her kim diyor zerre miktarı kadar yani Düşünebileceğiniz en küçük noktada ne kadar hayır işlerse muhakkak ki onun karşılığını görecektir. Ve ne kadar da diyor, zerre miktarı kadar dahi şer işlerse Allah Azze ve Celle onun karşılığını verecektir diyor. Ne diyor? İttaqun nara, wa diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani bir hurmanın yarısı dahi olsa, yarısıyla dahi olsa onu vererek kendinizi Ateşten koyurum buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Muhsin'in iyilikte bulunanın hiçbir zaman iyiliğini yapmayacaktır? Zayi etmeyecektir kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk'tan Medine'ye dönüyor. Ve Ka'b bin Malik başlıyor düşünmeye. Acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ne gibi bir yalan söylesem de veya ne gibi bir söz söylesem de Allah Resulü Aleyhisselam beni affetse veya içimde bulunduğum bu durumdan ne yapsam kurtulsam diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselam tamamen Medine'ye yaklaştığı zaman diyor ki artık anladım ki Allah Resulü Aleyhisselam'a yalnız ve yalnız doğruyu söyleyeceğim diyor. Ve münafıklar geliyor Allah Resulü Aleyhisselam'dan ne yapıyorlar? çeşitli özür beyan ediyorlar ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların zahirine hükmederek özürlerini kabul ediyor ve onlara Allah'tan bağışlanmaları için Allah'tan istiğfar ediyor. Allah ne diyor? استغفر lahum او la تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله o münafıklara diyor. İster bağışlanma dile, isterse bağışlanma dileme. Vallahi diyor onlara İntestigfir 70 marre onlara 70 defa da dahi olsa bağışlanma dilesen falan yagfirullah lehum. Ma ki Allah azze ve celle o münafıkların bağışlanmalarını asla e, ne yapmayacaktır o münafıkları asla ve asla bağışlamayacaktır buyuruyor Allah azze ve celle. Evet kardeşlerim ve ondan sonra Ka'b ibn Malik diyor gidiyor ve Allah Resulü Selam'a sadece ve sadece doğruyu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü benim hiçbir özrüm yok. Ama savaştan geri kaldım diyor. Gitmedim diyor. Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle onların hakkında hüküm verilene kadar ne almasını? Gitmesini emrediyor. Ve hadisin bu kısmından çıkartılacak derslerden bir tanesi faydalardan bir tanesi nedir kardeşlerim? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle içinizdeki Hüsnü niyetinizi, iyi niyetinizi bildiği zaman sizleri her türlü kötülükten ne yapacaktır? Koruyacaktır. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Kâb İbn-i içindeki güzel niyetini bilip ona Allah Resulü Aleyhisselam'a yalan söylememesini ne yaptığı gibi kalbine e, nakşettiği gibi kardeşlerim. Ve nedir kardeşlerim? İkincisi ise <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz Tebuk'tan geldiği zaman ve diğer bütün yolculuklarında diğer şeylerden Medine'ye döndüğü zaman ilk olarak mescide gidiyor ve ilk iki rekat ne yapıyor? Namaz kılıyor kardeşlerim. Maalesef günümüzde yapılmayan neredeyse unutulmuş sünnetlerden nedir? Bir tanesi. Yani kendi yaşadığınız beldeye geldiğiniz zaman ne yapıp? En yakın veya herhangi bir mescide gidip iki rekat namaz kılmak Allah Resulü Aleyhisselam'ın Sünnetlerinden bir tanesidir kardeşlerim. Evet kardeşlerim, Kabe İbni Malik kendi deyimiyle şair bir kimse kardeşlerim. Ve dilini çok güzel kullanabilen bir insan. Ve bana diyor cedel verildi diyor. Yani ben bir meselede haksız dahi olsam dilim sayesinde haklı gelmesini bilen birisiyim diyor. Böyle bir özelliğim var diyor. Ama... Bu özellik Allah Resulü Aleyhisselam'ın önünde ne yapmıyor kardeşlerim? Geçerli olmuyor. Ve onun imanı, onun sıdkı doğruyu, yalnız ve yalnızca doğruyu söylemesini gerektiriyor imanı. Ve Allah'tan korkusu onun üstüne baskın gelerek ne yapıyor kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselam'a sadece doğruyu söylüyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam o geldiği zaman ona tebessüm ediyor. Yalnız diyor bu tebessümü kızgın bir kimsenin bir tebessümü gibiydi diyor. Ha Demek ki çıkartıyoruz ki bunu biz de hayatımızda yaşayabiliyoruz. Nedir? Kızgın insan, sinirli, öfkeli bir insan ne yapabiliyormuş? Tebessüm edebiliyormuş. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam Kabe İbni Mali'yi çağırdığı zaman ne diyor? Teel diyor yaklaş. Neden? Çünkü insanların yakından olan e, söyleşileri birbirlerinin kalplerine da nedir? daha etkilidir. Nitekim biliyorsunuz Cibril aleyhisselam Allah Resulü aleyhisselamın insan kılığında geldiği zaman ne yapıyordu? Allah Resulü aleyhisselam dizinin üstüne oturuyor ve Cibril de gelip onu dizini dizinin dibine yapış, dizini dizine yapıştırarak ondan sonra Allah'ın emrettiği şeyleri ne yapıyordu? Allah Resulü aleyhisselatu vesselama biliyordu, söylüyordu kardeşlerim. Ve bu bölümden çıkartılacak en büyük derslerden bir tanesi nedir kardeşlerim? Muhakkak ki Allah azze ve celle gizli ve aşikar olan her şeyi ne yapmaktadır? Muhakkak ki bilmektedir kardeşlerim. Evet. Ka'b ibn -i Malik aslında yalan söylemeyi düşünüyor. Ama ne yapıyor? Diyor ki benim gibi olan başka kimseler var mı diyor. Onlar da evet iki kişi daha var diyorlar. Onlar da Bedir Savaşı'na katılan Müslümanlardan. Biraz önceki işte ne yaparsanız yapın. Allah Azze ve Celle'nin onlar hakkında bundan sonra ne işlerseniz işleyin. Muhakkak ki ben sizi bağışladım dediği insanlardan iki kişi. Ve Ka'b diyor ki radıyallahu anh. Muhakkak ki bende benim için o ikisinde güzel örnekler vardır diyor. Yani madem ki onlar Allah Resulü Aleyhisselam'a doğruyu söyledi o zaman ben de yalnız ve yalnız ne diyor? Doğruyu söylerim diyor. O yüzden kardeşlerim bir kimsenin bir müminin güzel şeylerde kendisini örnek alması ne yapar? Muhakkak ki insanı hayra götürür kardeşlerim. Ve ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe İbni Malik'in kıssasının en canalı noktasından bir tanesi ne yapıyor? İnsanların artık onlarla 50 gün boyunca hiçbir şekilde konuşmalarını ne yapıyor? Yasaklıyor. Kabe İbni Malik çarşıda dolanıyor mescide gidiyor. İnsanlara selam veriyor ama kimse onun selamını almıyor. İnsanlarla konuşmak istiyor ama hiç kimse onun konuşmasına ne yapmıyor? Bir karşılık vermiyor. Ebu Katade radıyallahu anh onun amcasının oğlu. Bir gün diyor onun bastığına vardım. Selam verdim diyor ama selamımı almadı diyor. Onunla konuştum. Ey Ebu, Ebu Katade dedim diyor. Sen bilmez misin benim Allah'ı ve Resulü'nü çok sevdiğimi vallahi bana hiçbir selam ver, hiçbir şekilde konuşmadı, karşılık vermedi. Selamımı dahi almadı diyor. Evet kardeşlerim buradan çıkartılacak en büyük derslerden bir tanesi nedir? Sahabenin Allah ve Rasulünün emrine imtisalini emrini yerine getirmeni ne kadar büyük derecede olduğunu ne yapıyor? Görüyorsunuz kardeşlerim. Ve Kabe İbni kendi nefsinde de kırk gün olduğu zaman diyor bir elçisi geldi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana hanımını ailesinin yanına göndermesini emretti diyor. Boşamamı mı emretti diyor. Allah sana, Allah Resulü Sellem sana hanımını ailesinin yanına göndermesini istedi diyor. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam ona boşanmasını emretseydi, hanımını boşa deseydi. Vallahi o çok kolay bir şekilde ne yapacaktı hanımını gene boşayacaktı. Ve hanımına ne diyor? Sen diyor ailenin yanına git diyor. Evet kardeşlerim. Ve burada gerçekten böyle bir durumda kardeşlerim Kab İbni Malik radıyallahu anh'unun imanın ne derece kuvvetli olduğunu ne yapıyoruz görmekteyiz kardeşlerim. Ve e, Allah Azze ve Celle diyor ki Ankebut suresinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ Öyle kimseler vardır ki diyor onlar Allah'a iman ettiklerini söylerler. Fakat başlarına bir musibet, bir bela geldiği zaman insanların kendilerine verdikleri eza'yı ne yaparlar? Tıpkı Allah'ın ezası gibi, cefası gibi zannederler diyor. Ama ne yapıyor? Kabe bin Malik gerçekten Allah hakkıyla, hakkıyla iman etmiş ve Allah'tan hakkıyla korkmuş ve imanı da zayıf olan bir kimse değil kardeşlerim. Başına bir musibet gelmiş ama o musibet sayesinde ne yapmamış kardeşlerim? imanından en ufak bir taviz vermemiş. Hatta Gassan Kralı kendisine mektup gönderiyor biliyorsunuz. İşlediğimiz gibi hadiste işte duyduk ki sahibin, arkadaşın, dostun seni terk etmiş. Ashabın seni terk etmiş. Gel bizim yanımıza gel. Çünkü kafir bir topluluk ve onlara dininden dönmesini ve kendilerinin yanına gelmesini emrediyor. Eğer imanı zayıf birisi olsaydı belki de bunu hemen kabul edebilirdi. Ama Ka'b ibn Malik radıyallahu anh ne yapıyor? O mektubu alıyor ve hemen yakıyor. Ki ileride o mektup kendisine ne yapmasın? Herhangi bir vesvesede bulunmasın. Bundan da çıkartılacak en büyük derslerden bir tanesi nedir? İnsan şayet birisi, bir şey veya bir arkadaşı kendisine dininden uzaklaştıracaksa, kendisinin imanı zayıflatacaksa ne yapması gerekir? Ondan en kısa zamanda kurtulması veya bu bir arkadaş grubuysa o arkadaş grubunu veya yaşadığı daha önce 99 kişiyi öldüren e, adamın kısasında işlediğimiz gibi eğer e, dinden uzaklaşmasını dinini yaşayamamasını yaşadığı bölge dahi e, kendisine tesir ediyorsa ne yapması gerekir yaşadığı bölgeyi dahi terk etmesi üzerine vaciptir. Çünkü hicret ta ki tövbe kapısı kapanana kadar nedir hicret vardır yani kıyamete kadar hicret geçerlidir kardeşlerim. Kâb i̇bn Malik'in gerçekten güçlü bir imanı var. Ee, ve o iman sayesinde başına gelen musibete ne yapıyor kardeşlerim? Sabrediyor. Evet kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? Bu üç kişiyle yani Kâb i̇bn Malik ve diğer iki sahabiye insanların... Ee, Hiçbir şekilde konuşmamalarını selam alıp vermemelerini emrediyor. Ve bununla alakalı kardeşlerim yine dediğimiz gibi sahabenin Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine ne derini bağlı olduklarını gösteren delillerden bir tanesi. Buna rağmen kardeşlerim gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine karşı nedir çok merhametli. Ve Diğer e, sahabelerden Hilal İbni Umeyye'nin hanımı geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü muhakkak ki Hilal İbni Umeyye nedir? yaşlı bir kimsedir ve onun nedir bakıma ihtiyacı vardır. İzin verirsem ben onun yanında kalayım diyor ve Allah Resulü Vesselam'ın merhameti gereği nedir ona izin veriyor kardeşlerim. Evet. ve kardeşlerim en sonunda Allah azze ve celle Kabe ibn Mali'nin tövbesinin kabul edildiğini ayet-i kerime ile indirip ona müjde verdiği zaman bütün insanlar kalkıp ne yapıyorlar? Mescitte Kabe ibn Mali'ye ne yapıyorlar kardeşlerim? Tebrik ediyorlar. Ve gerçekten önemli bir hadiste kardeşlerim Kabe ibn Mali'in kıssası ve bu kıssalarda muhakkak ki bizim için çok güzel çok güzel nedir kardeşlerim örnekler, misaller vardır. O yüzden bir insan her türlü hayır amelde ne yapması gerekir? Acele etmesi gerekir. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide gelip de ancak düşün mescide geliyor. Ancak birinci safa ilerlemeyen ve hep geri kalan insanlara Sizler diyor geri kaldığınız müddetçe muhakkak ki Allah sizleri hep geriletir diyor. O yüzden bir insanın dediğimiz gibi hayır amelde muhakkak ne yapması gerekir? Hep önde olması gerekir. Hep hayırda önde olması gerekir. Geriliğe geriliğe muhakkak ki ne yapar? Allah azze ve celle onları geriletir diyor eğer ortada bir hayır yapılacaksa eğer ortada Allah için bir şey yapılacaksa Müslümanın bir müminin ne olması gerekir? En ön safta olması gerekir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi hayırda yarışan kullarından eylesin kardeşlerim. Günah işlediği zaman Allah Azze ve Celle'ye halisane bir şekilde tövbe eden ve tövbesi kabul edilen kullarından eylesin kardeşlerim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Subhanekallahum ve bihamdik أشهدها <سؤال> لا إله إلا أنت أستغفرك و تبليك وآخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين